Bu benliğin yok edilmesi Hadi Bağdadi Hazretleri vardır zahirende müştehit durumunda yani iştahat mevkindedir batinen de öyle İslam'ın ruhaniyetini tevzi eden büyük bir Allah dostudur Bağdat'a geldi ama Bağdat ayağa kalkıyor hatta Hindistan'a gidecek Abdullah Delevi Hazretleri'ne diyorlar senden daha büyük alim mi var dünyada diyorlar sen güneşlerin güneşisin diyorlar ''Sen ne yapacaksın orada?'' diyorlar. Ya o her yerde merasimle karşı, en yerde altı ayda bir şey veriyor Hindistan'a. Hindistan, Hindistan Abdullah Dehliyevi adetlerine büyük üstad, büyük terbiyeci vardığı zaman, gelen yanındaki misafirleri ikram ediyor. ''Oğlum diyor, sana diyor temizlik işleri verildi.'' diyor. Sen diyor, buradaki bütün diyor, odaları temizlemek, ta tuvaletlerle temizlemek vazifesi. Nedir bu? Azimam-ı Hüdayi Hazretleri'nde de aile. Ona Üftade Hazretleri Bursa kadısıyken en zirve şeydeyken iken sana diyor helaların temizliği verildi diyor. Demek ki bu benliğin bertaraf edilmesi. En büyük insanın problemi. Daima öne çıkar. ibadette öne çıkar. Bir başarıda öne çıkar. İblisin de zaten gayesi budur. Kendi azmasını Allah'a izaf etti. Beni azdırmana karşı ben de kullarını azdıracağım. Onları sıratı Mustakim Allah'a giden yolun üzerinde sapıttıracağım dedi. Gurur vereceğim, kibir vereceğim, ucuph vereceğim, haksızlık yaptıracağım vesaire vesaire. İmam Gazali Hazretleri zirve hucce İslam namı verildi. Kendisine kendi hayatını şöyle hülasa halinde akli ve şer'i ilimlerle iştigal edip yani akli ilimlerinde, şer'i ilimlerinde zirvesinde bütün ne kadar ilim varsa, hepsi Gazali Hazretlerinde var. Çok talebem vardı. Halimi düşündüm, kendim bir muhasebe ettim diyor. Baktım diyor, çeşitli iptilalarla sarılmışım ben. İlimdeki niyetimi düşündüm. Allah rızası ne kadar var, makam rızası ne kadar var. Baktım diyor, karma karışık diyor. Yakınla anladım ki diyor, helak edici bir girdaptayım diyor. Uçurumun kenardayım, kendi kendime hadi çabuk ol, ölümüne çok az bir zaman kaldı. Kazandığın ilim, seni hakikate geçmesi ise bir aldatmacadan ibarettir. İrfana geçmesiyle. Şimdi gereksiz alakaları kesmez, engelleri kaldırmazsa sonunda ne olacak dedim diyor. Büyük bir zühtü hayata giriyor, 6 ay kadar. Sonunda diyor Rasulullah'ın diyor ruhaniyeti tecelli etti diyor. Elhamdülillah diyor, huzura çıktım diyor. Rahat edin buyuruyor. Yine Abdülkadir Geylani Hazretleri, büyük Allah dostlarından bu hiçlik haline edebilmek için, benlik ve nefsinin destilselerinden kurulmak için, kalbini Allah'tan uzaklaştıran her şeyden muhafaza edebilmek için uzun bir müddet Bağdat harabelerinde kalıyor. Yine Bağattin Nakşibendi Hazretleri, bu halikin nazarıyla mahluk katla, beraberlik, mahlukatı o nazarla bakabilmek için, yedi sene yolları temizliyor, hasta insanları tedavi ediyor. Hasta hayvanları, cerahati hayvanları tedavi ediyor. Yolları temizliyor, en büyük mükafatı bu hizmet anında aldım. Diyor. Manevi derecedir diyor. Bendeki tecelliler diyor, bu hizmet anında oldu. Belhasıl bu nefis tezkiyesinin zorluğu ve bunun karşısında da lütfedilen muazzam bir mükafat. Fakat bunun tersine ve kat hâbe men onu ise isyanla örten, günahla örten, nefsini ziyan eden içinde onlar da Cenab-ı ve mutlaka da uğramışlardır. Cenab-ı kavmi azgınlığı yüzden peygamberini yalanladı buyuruyor. Hem peygamberinden bir devi muciz istiyorlar sen diyorlar, peygambersen diyorlar, şu dağ diyor, deve doğursun diyorlar. Sonra ilave ediyorlar, bu devenin diyorlar, yanı bir yavrusu olsun diyorlar. Bu deve diyorlar, kışın diyorlar, sıcak süt versin, yazın soğuk süt versin diyorlar. Bir sürü şartlar koyuyorlar. Cenab-ı Hak da bir şart koyuyor karşılığında. Bir gün sizin davarlarınız su içecek diyor, bir gün yanında bu deve yavrusu su içecek diyor. Ve bakıyorlar efsane arzularına karşı. Bu döveyi kesmeye kalkıyorlar. Cenab-ı Hak'ta ilahi yapılan bu emanete ihanet, Cenab-ı Hak'ta ilahi bir intikam tecellisi, hak ile yeksan oluyorlar. Belhasıl bütün gaye Cenab-ı Hak kulunun kendisini dost olması istiyor. Dostluğun şartı da, dost olan kimse kendi iş dünyasındakini karşısında gördüğü zaman o insanla dost olur. Yakub aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam'ın durumu gibi 12 çocuğu varken Yusuf aleyhisselam'la dost oluyor. Daha çok onu seviyor, muhabbeti. Niye? Kendi vasfını onda görüyor. Bir anne baba da 5 çocuğu olsa hangi çocuğunda kendi vasfı varsa o çocuğunu daha fazla sever. Cenab-ı Hak da o cemali tecelliler hangi kulda çok olursa Cenab-ı Hak o kul ile dost oluyor. dostsun karşısında da cenab-ı hak o dostsun hem dünyada bir huzur hali oluyor. İster samanda yaşasın, ister sarayda yaşasın kalp cenab-ı hakla beraberliği Eyyubales selamlı Süleyman selam misali gibi. Ölüm anında büyük mükafat geliyor. Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere olanları melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın sevadetti cennetlere sevinin derler. Yine Cenab-ı Hak biliniz ki Allah dostlarına korku ve hüzün yoktur. La hafun aleyhim ve la bu da kolay değil yani. Canım dünyada da cennette olsun, ahirette de cennette olsun demek ki olmuyor. Bütün peygamber hayatlarına baktığımız zaman, eshab-ı kiramın hayatına baktığımız zaman malı nasıl kullanmışlar, canı nasıl kullanmışlar, bu nasıl gaye haline getirmemişler? Gelen bütün nimetleri Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya vasıta halinde kullanmışlar, Allah rızasını aramışlar. Cenab-ı Hak, Zaman'a yemin olsun buyuruyor, en kıymeti bilinmeyen şey zaman. Her şeyi geri almak mümkün, dünü geri almak mümkün değil. Geçmişi geri almak mümkün değil. İnsan en gafil olduğu da zaman en çok kıymetini bilmediği şeyde zaman. Bir Allah dostu bir kabristana geçiyor. Kalp alemi açılıyor. Ah diyor, şu diyor kabirdekilerin diyor durumunu bilseniz diyor. Ne ah keşke iki rekat namaz fazla kılsaydım. Keşke bir garibin gönlünü alsaydım. Keşke şunları şunları yapsaydım. Hepsi bir sessiz feryat halinde. Cenabı Ait Kerime'de de mürafka surede ölüm anı geldiği zaman Kul der ki Rabbim geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin bu cenab Demek ki her insan vefat ederken isterse büyük mükafatlarla vefat etsin. Keşke daha fazla sadaka versem. Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunu kullanabilsem. Ve salihlerden olsam bunun nedametiyle. İnfak nedir? Her şeyle infak. Allah sana ne verdi? Mal verdi, malla infak. Vücut gücü verdi, vücut güveti infak. Akıl, zeka verdi, onunla infak. İşte sahibi bunun ta dünyanın dört bir tarafına gitti. Allah ne verdiyse onu infak etmeye Allah yolunda. Ve gaye neydi? Allah'la dost olmak. Geldi, geçti. Dünya bir fasıldı. asıl aldanmama. Onun için hasibu kablen tuhasibu buyuruluyor. Her an, her gün bir muhasebe halinde olmalıdır. Bugün ben Allah rızası için ne yaptım? Nefsani arzularıma ne kadar uyudum? Ne kadar bertaraf edebildim? Gözlerim neleri gördü, neleri seyretti? Kulağım neleri işitti? Ağzımdan nasıl kelam çıktı bugün? Her an bunun bir muhasebesi içinde olabilmek. Sizler yerini Allah'ın halifelerini, Allah'ın şahitlerisini buyuruluyor Bakara'da. Demek ki Allah'ın şahidi olmamızı unutmamak. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimet ve bu İslam nimeti temsil edebilmek. İnnel insan ve husr, İnsan muhakkak zarardadır ziyan. Dört teyit de geliyor. Manevi hayat yoksa ister de dünyanın bütün serveti olsun, imtiyazı olsun, makam mevki olsun, ne olursa olsun insan hüsrandadır. Neyle kurtulacak? İller lezzene amin. İman kalbe yerleşecek. İman kalbe tecelli edecek. La ilahe illallah yerini bulacak kalpte. Ve o kalple illillezina amenu ve amilus ameller salih haline gelecek. Ondan sonra ve Cenab hak Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de haktır. Hakka dikkat edilecek. En büyük hak Cenab-ı Hakk'ın hakkı bizim üzerimizde büyük nimet. Peygamberimizin hakkı. Din kardeşliğinin hakkı. Velhasep haklar. Bir mayın tarlasında gezer gibi hakları dikkat etme. Metevasabbi sabır. Cennette sabır mefhumu yok. Çünkü cennette bir imtihan yok. Sabır dünyada. Cenab-ı sabredenlere de müjdere olsun buyuruyoruz. Sabır nedir? Değişen şartlar adına muazeni dengeyi bozmamak. Daima bir Cenab-ı bir iltica halinde kalabilmek. De yine toplanıyor bütün vasıflar. Kat eflamen zekkâha. İç âleminin temizlenebilmesi. İç âlemin Cenab-ı beraberliği. Rabbimiz sohbetimizi kabul eylesin. Sohbetimizin muktezasından... Kalplerimize hisseler nasip eylesin.